Dünya Okumak programından bütün Açık Radyo'nun arkadaşlarına merhaba. Ben Aytaç Timur. Tıpkı geçen hafta olduğu gibi bu haftada aramızda Bukit Uzuner var. Hoş geldiniz Hoş Bukit bulduk, Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, tekrar sizi ağırlamak burada çok güzel. Geçen <gülüyor> hafta biraz e, Türkiye'deki edebiyat, kadınlar, entelektüel olan üzerine konuşmuştuk. Çok güzel bir sohbetti. Bu kez sizin romanlarınıza eğilelim istiyorum izin verirseniz. Şimdi ben Şahsen çok uzun senelerdir sizin eserlerinizi, romanlarınızı okuyan biriyim. Bu roman ya da öykülerinizdeki karakterler e, vapurda benim yanıma otursa ya da otobüste kapıdan binip ilerleyelim beyler diye bağırsa ya da pastanede yan masada kahvaltı yapsa şaşırmam diye düşünüyorum. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Aa, ne kadar güzel, çok <gülüyor> sevindim. Gerçekten o kadar sevindim ki anlatamam yani şimdi boynunuza sarılıp kucaklayabilirim sizi <gülüyor> ee, çünkü ben bunu yapmaya çalışıyorum ee, ve daha önce de hani böyle bir hep konuşuyoruz ama bir arkadaş değildik bundan sonra oluruz belki ama o yüzden hani böyle planlanmış bir şey değil ilk defa duydum <gülüyor> burada hani bizi tanımayanlara açıklıyorum bunu ee, Uzun yıllar bana özellikle kadın okurlar hem çok severek okuyorlardı yani ilk öykülerim öyküyle başladım hep öykücü kalacağımı zannediyordum. Sonra birden romanın birçok öykünün yan yana geldiği ama orada öykücülüğün değil onları nasıl dizdiğinin ustalığı olduğunu görünce o müthiş büyüledi beni. Yani her seferinde benim için o bir meydan okuma oluyor. Al bir yığın, hikaye yaz, buyur, koy bakalım bunları sıraya. Sırasını değiştirdiğiniz zaman bile her şey değişiyor. Evet, bir de önemli. mekan çok önemli. Mekan bence romanın asıl karakteri. Hep şey diyorum mesela m, e, ince memedi Alp dağlarına. Koy bambaşka olacak. Anna Karina'yi İstanbul'a getir. Bambaşka. Ya sadece mekan değişiyor ama o kadar coğrafya neredeyse. Kader olduğunu kabul etmiyorum ama ona yakın neredeyse hep bana şöyle eleştiriler geliyordu. Siz çok elitist bir yaklaşımla yazıyorsunuz çünkü bütün kadın karakterlerimiz çok güçlü. Bütün kadın kadın karakterlerimin çok güçlü olması mümkün değil. Ama arada güçlü olan kadınlar oluyordu. Bunlar üstelik beklendiği gibi yaşlı kadınlar değildi. Şimdi de Defne'nin ananesi Defne, Defne Kaman'ın tabiat dörtlemesinde. Umay Bayülgen, emekli eczacı ve şifacı. Çok güçlü bir kadın ama Defne genç. Üstelik şimdi hava romanında göreceğiz ki yeğenini de yetiştiriyor. Ayperi de büyümek üzere. Ee, hep böyle eleştirilere maruz kaldım. Hatta bunlar yazıldı da akademik olarak. İşte Türk toplumunda bu kadar güçlü kadın yok. Hayır ama o zaman bu yazıyı bana yazan kişi de güçlü bir kadın aslında. Evet, evet. Bu çok rahatsız etti insanları. Oysa aramızda yaşıyor onlar. Belki de bunların bir Anna Karanina gibi sonunda güçlü bir çıkış yapıp ama sonunda cezalarını ve belalarını bulmayışları rahatsız ediyordu. Daha sonra biraz daha ileri gittim psikolojik okumalar yaparak. O kişilerin okuyan kişilerin bunu ben niye yapamadım diye kahrolmalarına kadar bireysel olarak gitti bu iş. Şimdi ama tabii sonradan gelen e, kuşak okur olarak. Siz yanınızdaki kişide öyle bir kadının yanınızda oturduğunu ya da erkeğin. Ama beni kadın ilgilendiriyor. Çünkü hakikaten e, ne kadar başına ne bela gelirse gelsin sonunda e, pes etmeyen kadınlar dolaşıyor benim romanlarımda. Ama sonuçta yani bir halde edip de var orada beğenelim beğenmeyelim. Bir Adalet Ağaoğlu var işte şimdi yeni kitabı çıkmak üzere. Çok sevdiği eşini kaybetti yakınlarda. Bir yığın başına dertler geldi. Siyaseten seversiniz sevmezsiniz ama Türk Edebiyatı'ndan Adalet Ağoğlu'nu çıkardığınızı çok... Yani ölmeye yatmak müthiş bir romandır mesela. Ee, o yüzden bu işte bir miras meselesi. Yani yukarıdan birileri daima genç kuşaklara bir şeyler el vermek zorunda. Bunun o yüzden çok da okulu falan yok. Ama çok okumamız gerekiyor. Şimdi benim en büyük derdim genç yazarlar okumuyorlar. Bir de ona gelmeden yani müthiş de bir sizde gözlem yeteneği olduğunu düşünüyorum ben. Ki bu karakterleri süzüp kağıda dökebiliyorsunuz değil mi? O işte şey demin geçen hafta konuşmuştuk ya Küçük İskender'i anarken şair doğulur. Ya ben de kendimce bir şeyler yazıyorum. İstesem onları bir kitap yapıp işte Bukit Uzuner'in şiirleri diye alan bile olur. Ama ben şair doğmadım. E, dilimde düz metin, metin dilimde bir şiirsellik var çünkü şairlere çok hayranım ama e, hikayeci de öyle hikayeci doğuyorsunuz bir şairin ile hikayeci olması gerekmiyor e, ben hikayeci olarak doğan çocuklardan birisi olduğumu düşünüyorum onu da küçükken anlarsınız çocuklarınızdan yeğenlerinizden kendinizden de. Bir şeyi yani bir filmi izlersiniz bir arkadaşınız ya da işte kardeşiniz öyle bir anlatır ki vay be falan olursunuz. <gülüyor> Nasıl oluyor? Biz de izledik ama. Benim başıma <gülüyor> çok gelirdi bu geçen hafta konuştuğumuz annemle sinemalara gidiş annem ve babamla. Dönüşte ben mahallenin çocuklarını topluyorum biz sokakta oynayabilen şanslı çocuk Anlatıyorum. Bir hafta sonra geliyorlar kapıya. Teyze paramızı geri verdi. Annem diyor ki anlattığın hikayelere diyor. Para mı alıyorsun terbiyesiz diyor. Bunu almıyorum. Fakat o kadar havaya giriyorlar ki film o kadar güzel değildi. Parayı annemden istemeye geliyorlardı. E, o zaman anlamıştım ben. E, yani bilinçli olarak değil ama hissediyor insan. Ben çok iyi hikaye ediyorum. Hikaye etmeye başladığımda zaten ilgi odağı oluyordum. Bu... Mikrobiyoloji okurken elektron mikroskobunda mikropların hikayelerine kadar gidiyordu yani Norveç'teki <gülüyor> master yaptığımız Norveçli arkadaşlar biliyor musunuz aslında bu bakterinin hikayesini daha önce ne olmuş bu basile diye birden profesör içeri girdiğinde ben onlara bakteri hikayesi anlatmaya başlıyordum o teşekkür ederim iltifatınıza bu arada ne demek, bir, bununla devam bir sorun var şimdi bir karakter diyorum Sizden bağımsızlığını ilan edip, size karşı çıkıp ve sizden izin almadan yaşamaya başlarsa ne olur? Hepsi öyle yapıyor. <gülüyor> Hepsi yapıyor. Anlaşılmıyor mu acaba? <gülüyor> <gülüyor> o yüzden şöyle bir sıkıntı var e, edebiyat dünyasında. E, diyorlar ki işte bir romanı ya da şimdi dörtleme yapmaya çalışıyorum ya dizilerim titriyor. Yani dördüncüye başlayacağım ama nasıl yapıyorum bilmiyorum. Çünkü... Böyle bir eğitimim yok nasıl yapılır bilmiyorum ama beni baştan çıkaran İskenderiye dörtlesi, dörtlemesidir. Hmm, güzel, Onu lisede okuduğumda o yaz böyle melankolik bir şekilde hiç kimseyle iletişim kuramaz bir halde dolaşmıştım. Ve beni de çok Nasıl bir insan oturur bu kadar uzun bir hikayeyi bir de bölüm bölüm yani ortadan da başlayabilirsiniz geriye gidersiniz falan. Herhalde o beni tatlı bir şekilde zehirledi. Bir Başlarken tabii biliyorsunuz bir, bir karakteriniz var. Onun başına bir şey gelecek. Ama asıl mesele zannederim ben o tür romancılardanım. Benim meselelerim var. Bir mesele olmadan bir hikayenin hiçbir anlamı yok benim evet. için. Çok benim anlattığımdan çok daha ilginç hikayeler olabilir. Gazeteler dolu zaten ile Türkiye'de. <gülüyor> Ama... Meseleniz varsa o meselenin etrafını örüyorsunuz yani şimdi tabiat dörtlemesinde en çok mesela bizim tabiatla yani biz derken insanın tabiatla ilişkisi nerede bozuldu bu bir aşkmış çünkü baktığımızda hani ister evrimsel biyolojiye inanın ister yaratılış ama baktığınızda tabiatla insan müthiş uyum içinde yaşıyor. Bir şeyler bozuluyor son 300-400 yıldır perişanız Demek ki aşk bitmiş kim ihanet etmiş İnsan ediyor tabiata e, Peki boşan, boşanırken insanlar ne yapıyor boşanmaktan korkanlar Terapiste gidiyor Terapist ne söylüyormuş biliyor musunuz Bu romanları yazarken öyle çalışıyor yani Çalışma sistemim de bu benim e, Madem ayrılmak istemiyorsunuz ama devam da edemiyorsunuz Birbirinizi çok sevdiğiniz o ilk zamanları ...hatırlayın, mümkünse ilk buluştuğunuz yerlere gidin ve birbirinizi niye sevdiğinizi söyleyin. Ben öyle bir arayışa girdim, Nasıl, ne yapabilirim tabiatla ilgili, insanın tabiatla ilişkisindeki bozulan bu aşkla ilgili ne yazabilirim diye. Geriye Osmanlı'ya gittim, Osmanlı'da aradığımı bulamadım. Selçuklu fena değildi fakat Selçuklu'nun öncesi yok. Sanki biz Selçuklu'dan önce bu dili konuşanlar yokuz. Böyle Orta Asya'da kabileler var çadırlarda oturuyorlar yurtlarda ata binip geyik yiyorlar böyle ilkel bir takım adamlar peki nasıl nedir bu ya bu kadar mümkün mü böyle bir geçiş e, oraya doğru gitmeye ve araştırmaya başladığımda o kadar öğrendiklerimi o kadar sevdim o kadar aşık oldum ki çok soğuduğum bazı şeyler vardı kültürümde e, aslında onun ne kadar dönüştüğünü gördüm yani o kamlık denen e, geleneksel eee e, Kadim geleneğimiz diyebilirim belki de e, o inançta ne kadar tabiatla uyum içinde olunduğunu ve aslında özünün de ben tabiatın bir parçasıyım dediğimiz anda zaten e, o müthiş bir güzellik oluyor. O zaman bütün hayvanlarla bir yaprakla da eşit oluyorum ben. Tabiatın efendisi olduğumu söyleyen e, işte o 5000 yıllık e, geçmişteki kitaplardan önceyi söylüyorum zaten hani burnlar şamanmış ama. Eski Türkler, başkaları da paganmış, aynı şey yani. Evet. Ama tabiatın tabiatın karşısında onu parçalayıp yok etmeye, çok tüketmeye karşı bir inanç. O inanç tabii bugün günümüzde pek çok şekilde hayatımızın içinde ve ben bunları nasıl Modern bir romanın içine koyabilirim diye düşününce belki modern bir Türk mitolojisi yazarım dedim. Tabii bütün bunlar çok büyük şeyler. Yani rezil de olabilirsiniz. Şenlikli ama şenlikli. Şenlikli ama çok rezil olma riski var. Yani orada durabilirsin bunları yazmadan. İşte iyi kötü... Ee, bir adın var insanlar kitaplarını okuyor beğeniyor beğenmiyor iyi bir yazarsa onları tarih karar verir ben bilemem ama şimdi rezil rüsva olabilirsin <gülüyor> <gülüyor> ama işte e, o yoldan gidilecek Defne Kaman ve anneannesi böyle ortaya çıktı ve Ananesini ben bir arka karakter, küçük karakter olarak düşünüyordum. O kadar büyüdü ki umainine, çocuklarını umay adı koyanlar başladı. Sizin klasiyiniz zaten. <gülüyor> evet, o büyük şansım. Arada benim elime vuruyor, resmen böyle elim acıyor. Öyle olmaz o diyor. Ben ona danışmaya başladım. Herhalde o annem, işte hiç görmediğim anneannem. İşte bazen belki işte halde Edip adı var içinde var sevdiğimiz şimdi Gevher Nesibe var mesela Kayseri romanında 1200'lü yıllarda dünyanın ilk tıp okulunu kuran kadın adını silmişler müzenin kapısından büstünü atmışlar bu roman sayesinde inşallah yerine koyacağız onu Kayseri'de. 1200'lü yıllarda böyle bir kadın var bizim tarihimizde Kimse tanımıyor Aynen. Ve emin olun bu dünyanın başka bir yerinde olsa Dünyanın bütün tıp okullarından oraya ziyarete gelirler Kayseri'ye Ama onun adını Selçuklu Medeniyeti Müzesi yapmışlar Kadının <gülüyor> adını silip <gülüyor> Biz onu geri alacağız bu romanla inşallah O yüzden Kayseri'deyiz havada Havada Kayseri'deyiz Şimdi Buket Uzuner'le keyifli sohbetimiz devam ediyor ama izin verirseniz bir şarkı arası verelim. Peki. Ben biraz araştırdım böyle bir siz sevdiğim şarkılardan bir liste yapmışsınız. Evet. Orada Mehmet Gürül'ü buldum. Kimse bilmez. Size evet, onu dile istiyorum. Güzeldir. Evet, kendisine de selam yollayalım. Selam yollayalım. <gülüyor> Geçti göz yaşları kaldı içimde Gülengi şarap içilmez mi böyle günde Sarıyeni esar yırtar ettiğin gül Gül'e baktıkça adtamayan kimse bilmez kimse bilmez Bulut geçti, gözyaşları geçilmez Mehmet Güreli'den dinledik kimse bilmez Buket Uzuner'le beraberiz. Buket Hanım dörtlü serinizin yani su, toprak, hava, ateşin 3 numarası hava bu ay içinde yayınlandı. 8 Eylül'de değil mi raflara çıktı. Evet. Şimdi aslında sizde böyle bir dörtlü falan yoktu. Bir dörtlü işe girdiniz bir de ateş var. <gülüyor> Bu i̇nsanlar nasıl okuyacak bunu? Yani mesela gidip koşup havayı alsınlar mı şimdi? Mesela suya mı dönsünler? <gülüyor> ya mi? onu ne, de, ne yapalım yani? Su çıktığında İzmir'de bir çocuk ama o kadar genç ki. Yani 17 yaşı, 18, 19 değil. İşte konuşma yapıldı, sohbet yapıldı. Ben tabii böyle sevildikçe sevineceğime korkuyorum. Ben bunun devamını nasıl getireceğim? İşte toprak, Çorum'a gideceğim, Çorum'da nasıl yaşayacağım? Araştırma yapacağım. Hititler önümde falan böyle kanter içindeyim. Çocuk dedi ki bir şey soracağım. Ben de bekliyorum. Dedi ki ya ölürseniz bitmeden Aynen. dedi. <gülüyor> şimdi herkes aa falan çocuğu nerede linç edecekler. Baktım o kadar küçük ki. Ya o yaştayken bir insanın 50 yaşında veya 80 yaşında olması fark etmez. 50 60 denir ya. Evet evet. Halbuki şimdi ben ona desem ki sen 25 yaşında mısın? Çok bozulur. Hayır ben daha 17 yaşındayım. <gülüyor> Herhalde o yüzden söyledim Dedim ki ya ben anlaşma yaptım bitene kadar. <gülüyor> Buradayım. Sonra bir de bu romanları yazarken ben biliyorsunuz belki işte 3-4 seneden kısa bir zamanda bir roman yazamıyorum. Biliyorum, evet. Bana küsüyorlar falan. Şimdi bir de tabii yılda bir roman yazan arkadaşlarımız var. Onlar tabii daha ortalığı kızıştırıyorlar. Ben ya beceremiyorum yapamıyorum. Bir de araştırmayı çok seviyorum ben. Araştırma bölümünde... Kaçırıyorum ipin ucunu. Yani işte e, o kadar çok ekoloji okumaya başlıyorum ki roman olduğunu <gülüyor> unutuyorum. Tez yazıyor gibi oluyorum falan. Ondan sonra atılıyor. Atılırken sanki parmağım kesilip atılmış Tabii. gibi. O kadar etim acıyor yani nasıl aylarca uğraştığım satırlar diye. E, o sırada psikomitoloji diye bir bilimle tanıştım. Bilmiyordum daha önce. E, bizim şimdi e, İstanbul Üniversitesi Tuf Fakültesi Dekanı... ...olan Bilgin Saydam... ...Profesör Bilgin Saydam'ın çok güzel bir kitabı var... ...Metis yayınlarından... ...Deli Dumrul'un Bilinci... Hmm, ...aslında bu... O, tamamen şey psikomitoloji anlatıyor... Okudum. ...ana fikri şey çok basit bir şey... ...ama beni çok, bana çok iyi geldi... ...ve bizi dinleyenlere de iyi gelecektir... ...lütfen alın bakın... ...her toplumun psikolojisi... ...onun mitolojisiyle aslında... ...paralel gider yani... Ben şöyle bir örnek veriyorum. Yunanistan ekonomik olarak dibe çöktü. Almanlar onları hala çok aşağılıyor. Hiçbiri diz çökmedi ama. Çünkü onlar Zeus'un çocukları. Bizimki deli domrul <gülüyor> Yani deli bildiğim bütün dillerde Rusça hariç e, kötü bir şey. Hastalık. Ama bizde iyi bir şey. Delikanlı vay delidir ama falan filan. Deli kız mesela. Deli avuca sığmaz öyle bir anım var. Yani. Zeka ile da ilgilidir hmm. falan. Bir ee, de sizin sevdiğiniz bir karın var uyumsuz. Evet uyumsuz ayrı bir konu tabii o daha kadınlar Dediğine ve azınlıklar için evet. biraz daha çok kullanılan bir şey ayrıksı yani. Deli ama delikanlı aslında maçoluğu da içeren bir şeydir daha erkeksi bir şey tabii. O kitabı okurken kendisiyle de tanışmak istedim. Buluştuk ilk buluşmamız pek iyi geçmedi çünkü akademisyenlerin bir meslek şeyleri var defoları var. Biraz bir şey sormaya başladığınızda kötü niyetle yapmıyorsa tez öğrenciniz gibi davranıyor. Onu yapamazsın. İşte Kutatku Bili'yi ben şifreler kitabı olarak kullanıyorum. Hmm. Ha doğru iyi oluyor mu kötü bilmiyorum ama böyle bir şey denemek istedim. Niye bizde şifreler gibi kullanacak bir kitap olmasın falan. Mesela onun için gidip görüştüğüm Marmara Üniversitesi Türkoloji bölümünden bir hoca da bunu böyle kullanamazsınız, bozamazsınız diye bağırıyor. Ben sizin tez öğrenciniz değilim diye ben bağırıyorum. ve ayakta bağırılıyor falan. Sonra Bilgin Bey'le e, kitabı çıkmadan okudu. O sırada da e, ben yayın evinde şu su çıkıyor onun şeylerini yapıyoruz e, son çalışmaları. İşte bir, sizi Bilgin Bey diye birisi arıyor dediler. Benim Bilgin diye arkadaşım yok dedim aldım. Ee, çok iyi yapmışsınız dedi ve bir psikiyatristin yatağına yatıp yani o şeyi var ya Koltuğu. Kanepesi Koltuğu. yatak demeyeyim evet. biraz yanlış oldu geri alıyorum <gülüyor> Kanepesine roman uzandı ve oradan sal, Salimen çıkmıştı Sonra e, kendisine ya da bana sordukları bir şeyde bağlandık galiba birbirimizi hatırlamıyorum bir konuşmada Şe i̇şte dörtlemeden dörtleme bitecek sonra bir şey yazmayacak mısınız dediler. Yok dedim ben bunu bitireyim de başka bir şeyler yazmak istiyorum. O zaman Bilgin Bey şöyle dedi. O onun aklından çıkmıyor. Ama öyle bir şey olur mu dedi. Biliyorsunuz 6 tane unsuru vardır Türklerin ve siz aslında romanınızın asıl karakteriyle 5. kitabın şeyini verdiniz psike. bilinçaltı şifresini veriyorsunuz dedi. Ne dedim? Ağaç Karakteriniz Defne evet. O tabi büyük bir şok Altıncı şeyde ağaçtan sonra demir Biliyorsunuz şeyin ee, Çok mu konuştuk Yok yok iyi diyoruz <gülüyor> lütfen devam edin Demir dediniz Bir de yani altı elementi var Aslında Türk Size de, yeniden bir görev töreni. yükledi yani böyle. Bir... <gülüyor> Değil de belki şöyle bir şey oluyor Romanlar biterken ilk başta Bilmiyordum çok gençken Müthiş bir melankoli başlıyor bir türlü bitiremiyorsunuz. Huysuzluk başlaşıyor sırada eğer sevgiliniz kocanız varsa işte bayağı kavgacı falan oluyorsunuz. Sonradan e, yazar arkadaşlarımda da aynı şeyi görünce anladım ki o 4-5 yıl beraber yaşadığınız kişiler sizi bir daha geri dönmemek üzere terk, terk ediyorlar. Korkunç bir şey. Sonra da birileri geliyor diyor ki işte Kumralada diyelim. Ben biliyor musunuz aslında o kadar adayım ki diyor ya da Tunay'ım ki diyor. Bakıyorsunuz ilgisi yok. İlk başlarda çok kızıyordum. Sonra anladım ki o karakter o kadar canlı ki. Herkesle yani İtalya'ya çevrildi. İtalyanca çevrildi. İtalya'da da dediler bunu bana. Ay ne kadar işte kardeşime benziyor dedi kadın televizyonda. Tuna için baktım mümkün değil benzemesi. Sonra anladım ki bu aslında e, başarılı olan şey bu. O evet, karakterin tabii. yaşayabilmesi. Okur yeniden yazıyor metni çünkü kafasında. Tabii. Ama okur açısından da. Benzer bir süreç var. Örneğin ben Karamazov kardeşleri elime aldığımda bin sayfa. Yani bunu nasıl okurum dedim. 700. sayfaya geldiğimde frene bastım. Bitmeyecek diye korkmaya baş. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi bu dörtleme olduğu için Defne ve ananesi ve Sahaf Semaat hiç beni terk etmiyorlar. Böyle <gülüyor> bir güzelliği var. Yani bu melankoliye düşmediğim ilk üç romanım hayatımda çünkü devam ediyor. <gülüyor> Harika. Evet sevgili dinleyiciler bu dörtlemenin su toprak yayınlandı havada eylül ayı içerisinde raflarda e, sırasız okuyabilir mi okurlar? Öyle olsun heves ediyorum Öyle çünkü şimdi yani bu 90 sonrası kuşak farklı bir kuşak herkesle yani ondan öncekiler 5 aşağı beş yukarı biz anlaşıyoruz da onlar bambaşka bir kuşak. Onlar gidip o bizim gibi sırayla okuma şeyi yok. Edebi, terbiyesi ya da düzeni ya da çocuklara öyle bir dünya sunuldu. Ortadan bir şey alabilir. E, deniyorum mesela toprakla başlayıp suya gidenler oluyor. Ben öyle olsun istiyorum ama toprağı o biraz uzattı. Çünkü onunla öyle iddia ettim. Kendimle bir şeye iddiaya girdim. Gidip toprağı alıyorum ben. Ama işte Defne'yi ve anneannesini tanımıyorum. O yüzden onları anlatmak için biraz hacim kazandı. Şimdi daha e, akıllıca galiba bir şey yaptım. Bilmiyorum okurlar karar verecek. Sadece altı kişiydiler diye bir bölüm var Kayseri'ye gittiklerinde. Herkesin çok önemli özelliği bir paragrafla bir bölümle. O havayı eline ilk alan kişi kimin kim olduğunu biliyor. Anlıyor öyle devamı Harika. harika. Ee, evet ben de öğreniyorum. Tabii. <gülüyor> harika. Ee, geçen sefer olduğu gibi bu sefer de programı yine özel bir soruyla kapatmak istiyorum. Buyurunuz. Siz aynı zamanda gezmelerinizle tabii tanınıyorsunuz. En son nereye gittiniz onu sormak istiyorum. En son Kanada'daydım. <gülüyor> Ee, orada vesileyle? yaşayan Türkler e, Ben Kanada'da uzun zaman yaşadım zaten Oğlum orada doğdu e, Kuzey çok seviyorum ben Egzotik geliyor kuzey bana Böyle deyince batılılar çok şaşırıyorlar Çünkü egzotik hep doğu Onlar için onlar yaratmış bu kelimeyi zaten Uzak hmm. bilinmeyen Ama onlara uzakta doğu oluyor e, Bir Türk'ün kalkıp da Egzotik senin ülken egzotik İskandinavya ya da Kanada deyince Egzotik negatif bir kelime çünkü kavram olarak çok şaşırıyorum o kadar düzenli o kadar planlı bir kadın için o kadar özgürlükleri güvende ki tabii orada da sorunlar oluyor ama bizdeki gibi değil. Ee, kadın neyi giyeceğini neyi yiyeceğini kiminle arkadaşlık edeceğine kendi karar verebiliyorsa o, orası başka bize göre egzotik oluyor açıkçası. Ee, Kanada'daydım oradaki e, Kanadalı Türkler e, Ankara Kütüphanesi diye bir kütüphane kurmuşlar 30-40 yıllık belki de Sevim Hanım buradan selam yolluyorum onların da radyoları var birkaç radyolarında da konuk oldum Okudum zaten okudum Öyle mi <gülüyor> ee, ve şey eyvah <gülüyor> dikkatli konuşmalıydım maşallah bilsem Ve orada e, Ankara Kütüphanesi'ne daha önce de gitmiştim Bu defa şöyle bir şey yapıyoruz Mehtap Meral'le yapıyoruz aslında ama Mehtap gelemedi ee, ...içinden şarkı geçen romanlar diye bir sahne gösterisi yaptık. Bu de, bir deneysel bir çalışmaydı ama çok sevildi. Baya turnelere çıktık. Hatta e, elektrik paramızı bile kazandık. <gülüyor> <gülüyor> Aylık ödemelerimize iyi geldi. Para kazandık üstünden. O çok güzel bir şey oluyor tabii. Çünkü biz bunu deneysel girdik. Romanlarda şimdi sizin de seçtiğiniz gibi şarkılar var. Çünkü e, her romanda bir karakteri... İyi anlayabilmek için yani siz bana telefonunuzun çaldığı melodiyi duysam bir ipucudur o benim için. O şarkılardan Türkçe olanlarından bir repertuar yaptık. Ben bir bölüm okuyorum. orkestrası ile onu Harika, söylüyordu. O... İlkini moda da yaptık. Moda çay bahçelerinin oraya Kadıköy Belediyesi sahne kurdu. Ben de modal olduğum için bütün balkonlardan sarkan komşularımız falan böyle aile içinde çok eğleniyor. Güzel. O kadar hoş oldu ki. Sonra... Ben aradım. Youtube'da bulamadım bunu. Konmamış henüz. Ee, evet. Çekmediler herhalde. Belki biri koyar bu programı. Ama belki şey yapabiliriz. Ee, şimdi havadan sonra repertuarımızı yeniliyoruz. Mehtap'la birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Tekrarlayabiliriz. Buket Hanım çok teşekkür Turniye ediyorum. Turneye çıkarız. <gülüyor> Açık radyoya geldiğiniz için. Ben teşekkür İki ederim. sizi yoruyorum. Güzel programınıza. Beni Konuk ettiğiniz için çok güzel bir program çünkü yayınlanma saati ve yeri de çok güzel oturmuş birden edebiyat giriyor. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum e, Açık Radyo'nun arkadaşları bu kötü beraberdik Dünya okumaktan ben Aytaş Timur. Hepinize iyi haftalar iyi akşamlar diyorum hoşçakalın. Hoşçakalın.